İhtilaf fıkı. Fıkıh imamlarının ihtilafı ve sebepleri 6. Ebu Hanzala. Allah'ın adıyla. Allah'a subhanallahu ve teala hamd, Resulüne salat ve selam olsun. İhtilaf fıkı başlıklı yazımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son yazımızda fıkhi ve ameli alanda buku bulan ihtilaflara değinmeye çalışmıştık. Alimlerin ihtilaf sebeplerini ve bunları bilmenin faydalarından söz etmiştik. Birçok alimin bu konuda müstakil eser verdiğini, kimisinin usul kitaplarının ilgili bölümlerinde bu konuya değindiğini zikrettik. Bu yazımızda fıkıh konusunda yaşanan ihtilafların sebeplerine değineceğiz. Aynı zamanda bu esbaba dayalı olarak vuku bulan ihtilafın İslam'ın kabul edip genişlik tanıdığı ihtilaf cinsinden olduğunu da anlamış olacağız. 1. Usul kaydelerinde vuku bulan ihtilaf. Usul adından da anlaşılacağı üzere asıldır. Şer'i hükümler onun üzerine bina edilir. Şeriatın aslı olan Kur'an ve sünnete alimler yaklaşırken bir usul çerçevesinde yaklaşırlar. Doğal olarak usulde ihtilaf eden fukaha şer'i hükümlerde de ihtilaf edecektir. Bunun için en uygun örnek emir ve nehi kalıplarının delaleti meselesidir. Tüm ulema, İslam'ın esası olan kitap ve sünnetin delil olduğunda ittifak halindedirler. Delil olan naslarda Allah ve Resulüne bize yönelttiği emirler ve yasaklar vardır. Bunları gördüğümüzde ne anlamalıyız sorusuna her alim farklı cevaplar vermiştir. Cumhur-u fukaha ve zahirler arasında yaşanan ihtilaf, bu soruya verdikleri cevapta da saklıdır. Cumhur-ulema, emir ve nehi'yi varid olduğu konuya göre ele almışlardır. İbadetlerde vuku bulan emirleri vacip, adab babında vuku bulanları ise irşad olarak kabul etmişlerdir. Allah'ın veya Resulünün ibadetlerle ilgili emirlerini kesin olarak anlamış, Adab babından olanlarını da müstehap kabul etmişlerdir. Ancak zahiriler bu ayrımı kabul etmediklerinden cumhurun müstehaptır dediği birçok hükme vaciptir, terki ise haramdır demişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde sağ elinle ye ve önünden ye buyurmuştur. Burada zikredilen sağla yeme emredilmiştir. Cumhur sağla yemeği sünnet kabul eder. Çünkü bu emrin varid olduğu yer adab babıdır. Zahirler bu ayrımı yapmadıklarından bu hükme vacip demişlerdir. Başka bir hadisinde Resul sahabeye emretti. Cenazeyi kaldırmada acele ediniz. Şayet salih biri ise onu hak ettiği hayra ulaştırmış olursunuz. Salih biri değilse de bir an önce o şerden kurtulmuş olursunuz. cumhur ulema bunu Adab babından sayar ve müstehap der. İbn Hazm rahimehullahsa bunu vacip görmüş ve bu emre uymayanları veya bu emre müstehap diyenleri ağır bir dinle kınamıştır. Nehi de bunun gibidir. Cumhur ulema her yasağı aynı kategoride ele almamıştır. İbadetlerde varid olan yasakların kesinlik ifade ettiğini söylerken İnsanların kendi aralarındaki sözleşmelerde nehiyi sınıflara ayırmışlardır. Meselenin özü ve temelinde bu bulan nehiyi kesin olarak değerlendirmiş ve sözleşmeleri geçersiz saymışlardır. Ancak bunun dışında kalanları ise riayet edilmesi gerekmekle beraber sözleşmeleri iptal etmeyen yasak olarak değerlendirmişlerdir. Zahiriler ve kısmen hadis ehli bu konuda farklı tutum izlemiştir. Varid olan nehileri mutlak olarak ele almış, bu nehileri işleyenleri günahkar, amellerini geçersiz saymışlardır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yasakladığı çoğu alışveriş türü bu cinstendir. Dışarıdan gelen satıcıları karşılamayın, şehirli olan dışarıdan gelenin malını satmasın. Buhari, piyasayı bilmeyen bedevi köylülerin kandırılmaması içindir. Şehrin girişinde tüccarlar onu aldatıp malını değerinden çok düşük fiyata alabilirler. Ancak şehre girmesi ve piyasayı müşahede etmesi durumunda aldatılma riski azalır. O neceş alışverişini yani malı satmak için övmeyi ve fiyat arttırmayı yasakladı. Buhari Sizden biri kardeşinin anlaştığı mal üzere alışveriş yapmasın. Buhari Cumhur bu ve benzeri yasakları sözleşmenin aslından saymıştır. Yapılmaması gerektiğine vurgu yapmakla beraber alışverişi geçerli saymışlardır. Ancak zahiriler burada farklı tutum izlemiş ve cumhurla ihtilaf etmişlerdir. Bunun bir örneği de kıyas meselesidir. Kıyası hiç kabul etmeyenler yani zahiriler, geniş anlamda kabul edenler yani hanifiler ve rey ehli ve dar anlamda kabul edenler yani cumhur olarak alimler üçe ayrılmışlardır. Buna binaen ihtilaflar buku bulmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde şöyle bir hadise yaşandı. Biri "Ey Allah'ın Resulü, helak oldum." dedi. Resulullah "Seni helak eden şey nedir?" diye sordu. O kimse Ramazan'da hanımımla cinsel ilişkide bulundum, dedi. Peygamber, bir köle azad edecek bir şey bulabilecek misin, buyurdu. Adam, hayır, dedi. Resulullah, iki ay peş peşe oruç tutabilecek misin, diye sordu. Adam yine, hayır, dedi. Peygamber, öyleyse altmış vakili doyurabilecek bir şey bulabilecek misin, buyurdu. Adam yine, hayır, dedi. Sonra o adam oturdu, derken peygambere içinde hurma dolu bir zembil getirildi. Resulullah o adama, ''Bunu al da birilerine sadaka olarak ver.'' buyurdu. Adam, ''Bizden daha fakir bir kimseye mi vereceğim? Medine'nin kara taşlı iki tarafı arasında bana bizden daha muhtaç bir aile yoktur.'' dedi. Bunun üzerine peygamber güldü, hatta yan dişleri göründü. Sonra o adama, ''Hadi git bunu ailene yedir.'' buyurdu. Bu hadis, Ramazan günü eşiyle beraber olanın kefaretini anlatmıştır. Fukaha, yine orucu bozan, yeme ve içme vuku bulduğunda cezanın ne olacağında ihtilaf etmiştir. İmam Malik ve Ebu Hanife, Rahimehullah, bu hadise kıyas yaparak aynı kefarette cezalandırılacağını söylerler. İmam Ahmet ve hocası İmam Şafii, Rahimehullah, kıyası kabul etmelerine rağmen birinci görüşü savunmuşlardır. Onlar sadece bir gün kaza tutar demişlerdir. Çünkü kıyası kefaretlerde kabul etmemiş veya cinsel münasebet için zikredilen kefaretin illetini yeme ve içmeye uygun görmemişlerdir. Zahirilerse kıyası kabul etmediklerinden bu kefaretin sadece cinsel ilişkiye özel olduğunu söyler, yeme içmeyi buna dahil etmezler. Bunun gibi usul kaidelerinde vuku bulan her ihtilaf şerî ahkâma da yansımıştır. 2. Konu hakkındaki delilin alime ulaşmaması. Bu konu hakkında özel veya genel delil vardır. Hakkında özel delil bulunmayan konularda genel anlam ifade eden delillere yönelinir. Bazı konular hakkında özel delil olmasına rağmen o delil alime ulaşmayabilir. Doğal olarak da alim genel anlam ifade eden naslara başvurur. Buna binaen konuyla alakalı özel delile ulaşan alimle. Bu delilden haberdar olmayan alimin varacakları netice birbirinden farklı olacak, yani ihtilaf edeceklerdir. Bu sebep daha ziyade Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin mütevatir seviyesine ulaşmayan ahad rivayetlerinde vuku bulmuştur. Rivayetler tedbir edilip hadis kitapları yaygınlaşmadan alimler yaşadıkları bölgelere göre bazı rivayetlerden habersiz kalabiliyorlardı. Özellikle hadisleri rivayet eden sahabeler farklı bölgelere görevli olarak gittiler. İnsanlar birinin rivayetlerinden haberdar olup kalan sahabelerin rivayetlerinden mahrum kaldılar. Bu konuda en geniş bilgiye sahip olanlar Hicaz ehliydi. Sahabelerin birçoğu o bölgede kaldıkları için Allah Resulü'nün sünneti yaygındı. Kufa ehli Ani ve İbni Mesud radıyallahu anhuma gibi sahabelerin rivayetlerini öğrenmişlerdi. Yemen ve civarı Muaz bin Cebel, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhuma gibi sahabilerin rivayetlerinden istifade etmişlerdi. Bu durum sahabe arasında da yaşanabiliyordu. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında kalmalarına rağmen bazı olaylara bazısı şahitlik ediyor, bir kısmı olaydan ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hükmünden haberdar olamayabiliyordu. Bir gün Ebu Bekir'e radıyallahu anh, yaşlı bir kadın gelerek mirastan kendisine pay verilmesini istedi. Ebu Bekir de radıyallahu anh, ''Senin bu isteğin hakkında Allah'ın kitabında bir şey yoktur. Resulullah'ın sünnetinde de bu konuda bir şey bilmiyorum. Siz dönünüz ben insanlara sorayım.'' dedi. Sonra durumu araştırdı. Muhire bin Şube, peygamberin onun durumunda olana altıda bir verdiğini gördüm demesi üzerine Ebu Bekir, ''Seninle birlikte bu haberi işiten var mı?'' diye sorar. O zaman Muhammed bin Mesnem'e de onun benzerini söyleyince, Ebu Bekir kadına altıda bir miras verir. Ebu Bekir radıyallahu anh sürekli Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında olmasına rağmen bu hükümden haberdar değildir. Buna bağlı olarak da genel naslara dönmüştür. Ve Kur'an ayetlerinde nineye pay verilmediği için, kadının hakkı olmadığını düşünmüştür. Sahabelerden Allah Resulü'nün hükmüne şahitlik edenler, onu uyarınca özel deline göre hüküm vermiştir. Sahabe arasında vuku bulan bu ve benzeri hadiselerin sonradan gelen fukuha arasında vuku bulması gayet normaldir. Yine İmam Buhari ve Müslüm'ün i̇bn Abbas'tan Abbas'dan anh naklettiği bir vaka, bazı konularda sahabelerin bazı hükümlerden haberdar olmadığının kanıtıdır. Ömer Şam'a çıkıp Serh mevkine varınca kendisini Ebu Ubeyde bin El Cerrah gibi ordu komutanları ve arkadaşları karşıladılar ve ona Şam'da veba olduğunu söylediler. Önce muhacirlerle istişare etti, onlar farklı görüşler sundular. ''Bana Ensar'ı çağırın'' dedi, onları çağırdım. Onlarla da istişare etti, onlar da aynen muhacirler gibi çeşitli görüşler bildirdiler. ''Hadi siz de gidebilirsiniz.'' Bana Kureyş'in yaşlılarından, fetih muhacirlerinden olanları çağır, dedi. Onları da çağırdım. Onlar söz ve fikir birliği halinde, hatta aralarında iki kişi bile anlaşmazlığa düşmeden görüşlerini şöyle bildirdiler. Orduyu veba bulunan yere sürüklemeni istemiyoruz. Geri dönmeni hayırlı görüyoruz. Bunun üzerine Ömer şöyle seslendi. Ben deveme binip geri dönüyorum. Hadi hazırlanın. Hepsi dönmek üzere hazırlandılar. Ebu Ubeyde şöyle dedi. Ey Ömer! Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Cevap verdi. Ey Ebu Ubeyde! Bunu keşke senden başkası söyleseydi. Çünkü Ömer ona muhalefet etmekten hoşlanmazdı. İlave etti. Biz Allah'ın bir kaderinden yine Allah'ın diğer kaderine kaçıyoruz. Vallahi senin develerin olsa bir tarafı otluk, öbür tarafı çorak olan bir vadiye inerlerse, ve sen de onları tercihen otluk olan yerde otlatsan bu Allah'ın kaderiyle olmuş olmaz mı? Tutup onları çorak yere götürüp otlatsan yine bu Allah'ın kaderiyle değil midir? O sırada bazı işleri için orada bulunmayan Abdurrahman bin Af geldi. Onların aralarındaki ihtilafı duyunca şöyle dedi. Bu hususta benim bir bilgim vardır. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu duydum. Bir ülkede veba olduğunu duyarsanız oraya gitmeyin. Eğer veba olan bir yerde bulunursanız sakın oradan çıkmayın. Bunun üzerine Ömer Allah'a hamdü senalarda bulundu ve sonra oradan ayrıldı. Fukuha arasında Nasr'ın ulaşmamasına binaen yaşanan ihtilafa örnek olarak şunu verebiliriz. Mesler üzerine mes yapma İslam'ın yolculara ve mükim insanlara tanıdığı ruhsatlardandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdest alınıp giyildikten sonra mesler üzerine yolcunun üç gün, mukim olanın bir gün mes yapabileceğini beyan etmiştir. Ali radıyallahu anh, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem şöyle aktarır. Resulullah üç günle üç geceyi yolcuya, bir günle bir geceyi de evinde olana tahsis etti. Kendisine delil ulaşmadığı için Ömer radıyallahu anh ve ona tabi olarak fukahadan İmam Malik rahimehullah, Mesler üzerine mes konusunda zaman kaydını kabul etmemişlerdir. Kişi dilediği kadar mes edebilir demişlerdir. Sahabenin cumhuru ve fukuhanın ekseriyeti bu özel delile ittiba ederek mesin müddetini rivayetlerde varid olduğu üzere kayıtlamışlardır. Nes edici delilin ulaşmaması Bu ayrı bir başlık olarak ele alınacak olabilse de bu maddenin altında incelenmesi daha uygundur. Bilindiği gibi yüce Allah bir takım hükümleri gözettiği bazı hikmetlerden dolayı sonradan kaldırmıştır. Biz nesettiğimiz veya unutturduğumuz bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini bilmez misiniz? Bakara Suresi 106. Ayet Bunun en güzel örneği kıblenin değişmesidir. Yine Allah'ın helal olan içkiyi zamanla farklı aşamalar neticesinde haram kılmasıdır. Bazen değişen hükme dair son karar alime ulaşmaz. Doğal olarak ilk hükmün deliliyle amel eder. Bu, sahabe arasında da vuku bulmuştur. İslam'ın ilk yıllarında eşle yaşanan münasebette, mini inzali olmadığı müddetçe gusül abdesti gerekmezdi. İmam Müslim, Allah Resulünden sallallahu aleyhi ve sellem, su ancak su akmasıyla vacip olur. Hadisini nakletmiştir. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra bu hükmü kaldırmış ve mücerred cinsi münasebette meni gelmese dahi guslün vacip olduğuna hükmetmiştir. Sahabe bu konuda tartışınca Ayşe annemize sormuşlar. O da onlara şu hadisi rivayet etmiştir. Erkek kadınla ilişkiye girdiğinde meni gelmese dahi gusül alması gereklidir. 3- divayetin subutuna inanmamak Alimlerden birine sünnetin ulaşması yeterli değildir. O alime sahih yollarla ulaşmadığı takdirde onunla amel etmez. Bundan dolayı hadisleri sahih, hasen yani amel edilebilir, zayıf yani amel edilemez diye kısımlara ayırmışlardır. Sahabe arasında dahi bu olmuştur. Bazı sahabeler, diğer arkadaşlarının rivayetlerine ikna olmadıkları için rivayetin mucibince hüküm vermişlerdir. Teğmüm konusunda Ömer ve Ammar arasında yaşanan olay bu örneklerdendir. Bir adam Ömer'e gelerek, ''Ben cünüp oldum, suda bulamadım.'' dedi. Ömer ona şöyle dedi, ''Namaz kılma.'' Bunun üzerine Ammar Ömer'e ''Ey müminlerin emiri, hatırlamıyor musun?'' Biz bir seriyedeydik. Cünüp olmuştuk ve suda bulamamıştık. Sen namaz kılmamıştın. Bense toprakta yuvarlanıp namaz kılmıştım. Sonra Resulullah'a gelip yaptığımı söylemiştim. Resulullah bana, ''Avucunla yere bir defa vurman, sonra avucunu üflemen, sonra iki elinle yüzünü ve ellerini mes etmen senin için yeterli.'' buyurdu. Bunun üzerine Ömer, ''Allah'tan kork ey Ammar.'' dedi. Ammar, İstersen bunu kimseye söylemem, dedi. Bunun üzerine Ömer, aksine söyle, fakat sorumluluğu sana bırakırız, dedi. Fukaha da bu asla binayen ihtilaf ettiler. Örneğin, Ramazan orucunu unutarak yiyen ve içen birisinin durumu nedir? Bu soruya Fukaha farklı cevaplar verdiler. cumhur ulema bu konuda sahih olan rivayetlerle orucunu tamamlamalı ve kaza tutmamalıdır, demişlerdir. Kim oruçluyken unutarak yer ya da içerse orucunu tamamlasın. Çünkü Allah onu rızkıyla yedirmiş ve içirmiştir. Buhari, Müslim İmam Derekutni, rahimehullah aynı hadisi ''Onun üzerine kaza da yoktur'' ziyadesiyle rivayet etmiştir. Cumhur unutarak böyle bir davranışta bulunanlar kınama almadıkları gibi kaza da tutmazlar demişlerdir. Maliki fukahası ise birinci rivayette amel edip bu durumda insan şeriat nazarında kınanmaz ancak kaza tutar demişlerdir. Çünkü onun üzerine kaza yoktur. Ziyadesi onların yanında sahih değildir. Maliki fukahasından kurtuğu bir rahimehullah Derekutni rivayeti ihtimal içermeyecek şekilde açıktır ancak mesele onun sıhhatindedir şayet sahih olmuş olsaydı onunla amel etmek vacip olurdu. Fakat sahih değildir diyerek konuyu izah etmiştir. Bunun bir örneği de sabah namazında okunan kunut meselesidir. Cumhuru ulema bu konuda rivayet edilen hadisleri zayıf kabul ettiklerinden amel etmemişlerdir. Maliki uleması ve Şafii fukuhası bu rivayeti aldıklarından sabah namazında yapılan kunutu sünnetlerden saymışlardır. Enes radiyallahu anh, Allah Resulü dünyadan ayrılıncaya kadar sabah namazında kunut yapmayı terk etmedi, demiştir. 4. Ayet kıraatlerinde var olan ihtilaf Kur'an kıraatlerinde var olan ihtilaf, ahkama da yansımış ve fukaha'nın ihtilafına sebep olmuştur. Yemin veren biri, yeminine bağlı kalmazsa kefaret ödemek zorundadır. Allah sizi bilinçsiz olarak yaptığınız yeminlerden dolayı hesaba çekmez. Bilinçli olarak yaptığınız yeminlerden dolayı hesaba çeker. Yemininizi bozma karşılığı kendi ailenize yedirdiğinizden on yoksunu doyurmaktır. Veya giydirmek ya da bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Kim bunları bulamazsa üç gün oruç tutması gerekir. Bu bozduğunuz yeminlerin kefaretidir. Yeminlerinizi tutun, şükredesiniz diye Allah ayetlerini işte böyle açıklıyor. Maide Suresi 89. Ayet Bu ayet İbni Mesud radiyallahu anh kıraatinde peş peşe üç gün oruç tutsun şeklindedir. cumhur ulema Allah mutlak olarak orucu farz kılmıştır. Bunun şekline sınırlama getirmemiştir. İster peş peşe ister de ayrı ayrı günlerde oruç tutar demişlerdir. Hanefi fukası orucun peş peşe üç gün olması gerektiğini bu kıraatte şart saymışlardır. Ayrılarak tutulan orucun kefaret yerine geçmeyeceğini söylemişlerdir. 5. Delilin tefsirinde anlaşmazlık Konu hakkında ortak kabul gören bir delil farklı anlaşılabilmiştir. Bu, Arap yugatının genişliği ve bir kelimenin birden fazla anlama gelmesinden kaynaklanır. Allah subhanallahu ve Teala fak şeriatı için delillerin en geniş ve zengin olanını seçti. Şerî kavramlar bu dilin kelimeleriyle belirlendi. Doğal olarak Arap dininin içinde var olan ihtilaf kısmen naslara yansımış ve buna binaen fukaha ihtilaf etmiştir. Boşanan kadının beklemesi gereken iddet müddetindeki ihtilaf bunun örneklerindendir. Boşanmış kadınlar üç kuru müddeti beklerler. Bakara Suresi 228. Ayet Kuru lafzı hem hayız için hem de temizlik için kullanılır. Araplar bu lafzı iki mana içinde kullanmışlardır. Doğal olarak fukaha ihtilaf etmiştir. Temizlik dönemi anlamını alanlar, üç temizlik müddeti geçirinceye kadar beklemeli derken, haiz anlamı verenler, üç haiz dönemi iddetidir, demişlerdir. 6. Delillerin çakışması ve tercih yollarında anlaşmazlık Deliller arasında zahiren çakışma olabilir. Bu delilin kendinden değil, insanların anlayışından veya rivayet edenlerin hatalarından kaynaklanır. Haşa Allah ve Resulü çelişmeyeceği gibi Kur'an'ın veya sünnetin kendi bütünlüğü içinde çelişmesi de düşünülemez. Bu tip durumlarda alimler bir metotla yaklaşmışlardır. Zahirde zıtlık var, bu delillerle amel etmeyelim kolaycılığına kaçmamış, her delille amel etme gayreti içerisinde olmuşlardır. Bu naslara yaklaşırken izledikleri farklı yollar onların farklı neticeler elde etmesine sebep olmuş ve doğal olarak ihtilaf etmişlerdir. Ancak ilk usul kitaplarından başlamak üzere bu konuya ciddi önem verilmiştir. Tearuz ve tercih başlığı altında tafsilatlı olarak konu incelenmiştir. Buna örnek olarak ihtiyaç giderirken Kabe'ye ön veya arkanın dönülmesiyle alakalı hadisleri verebiliriz. Başta İmam Buhari ve Müslim olmak üzere birçok hadis imamı Ebu Eyüp el-Ensari ve başka sahabelerden ''Sizden biri ihtiyaç giderirken Kabe'ye önünü veya arkasını dönmesin'' hadisini nakletmişlerdir. Burada varit olan nehi kesindir. Ancak bununla beraber şu hadisler de naklolunmuştur. i̇bn Ömer radıyallahu anh ''Bir gün Hafsa'nın evinin üstüne çıktım. Allah Resulü'nün önü Şam'a, arkası Kabe'ye dönük şekilde hacet giderdiğini gördüm. Cabir radıyallahu an, Allah Resulü bevle derken kıbleye yönelmeyi yasakladı. Ancak ölmeden bir yıl önce onu yönelirken gördüm. Bu zahiri zıtlık ifade eden delilleri almaya çalışırken farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Kimi alimler mutlak olarak kıbleye yönelmeyi haram saymışlardır yasaklayıcı delilin kesin olduğunu, diğer delimlere tercih edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Diğer delimler için zikrettikleri ihtimaller onlarla amel etmeye engel olmuştur. İmam Ahmet ve Ebu Hanife Rahimehullah bu imamlardandır. Kimi ulema, buradaki yasak çöl ve benzeri açık alanlar içindir, kapalı hela ortamlarında böyle bir yasak yoktur demişlerdir. Allah Resulü bu davranışı yasakladı ancak kendi evinde İbni Ömer rivayetinde olduğu gibi yaptı. Çünkü evde bulunan helâ kapalıydı. İmam Şafii ve hocası Malik Rahimehullah bu görüştedir. Kimi alimler ilk yıllarda saygı için bu yasaklanmıştı. Daha sonra Allah Resulü kendi fiiliyle bu uygulamayı ortadan kaldırmıştır. Kıbleye yönelmek mutlak olarak caizdir demişlerdir. Davud-ez Zahiri Rahimehullah bunlardandır. Kimi alimler yasağın kesinlik ifade etmediğini, yönlendirme amaçlı olduğunu söylediler. Allah Resulü bir şeyi emreder ve yapmazsa ya da yasaklar ve kendi yaparsa bu oradaki emrin kesinlik ifade etmediğini gösterir. Bu rivayetler de böyledir. 7. Konu hakkında delil olmaması Herhangi bir konu hakkında özel delil bulunmayınca alimlerin umumi delillere başvurduğunu söylemiştik. Muasır birçok meseleyi buna örnek olarak verebiliriz. Sigorta meselesinin caiz olup olmaması gibi. Bu mesele hakkında özel nas yoktur. Eski alimler döneminde de vuku bulmamıştır. Doğal olarak muasır alimler konu hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bunun nedeni herkesin meseleyi bağladıkları esasla alakalıdır. Kimi ulema, sigortanın İslam'ın yasakladığı kumar, aldatma ve haksız kazanç elde etmeyi barındırdığını ve bu nedenle haram olduğuna hükmederken, bir başka zümre bunun yardımlaşma, kapitalizmden doğan hırsızlıkları hafifletme gibi İslam'ın teşvik ettiği esasları barındırdığına, buna binaen de caiz olduğuna hükmetmişlerdir. Bir zümre ilim adamı, Aslolan'ın bu tip iki yönü olan ve şüphe barındıran akitlerden uzak durma olduğunu beyan etmiş ve mekruh olarak değerlendirilmişlerdir. Bu ve benzeri muasır meselelerin çoğu bunun gibidir. Hakkında özel bir nasın bulunmaması veya İslam'da sabit olan bir hükme direkt benzememesi nedeniyle ilim adamları genel delillere dönüp ihtilaf ederler. Selef döneminde yaşanan topluluğun bir insanı öldürmesi hadisesinde buku bulan ihtilaf da bu cinslendir. Ömer radıyallahu an döneminde topluluğun kasten öldürdüğü bir şahıs bulundu. Ömer radıyallahu an bu işe iştirak edenlerin hepsinin öldürülmesine hükmetti. Bir belde ahalisi böyle bir şey yapacak olsa hepsini öldürürdüm dedi. Aynı konuda Abdullah bin Zübeyr radıyallahu an ve sonradan gelen bazı fukaha itiraz etti. Bu ihtilafın nedeni böyle bir vakaanın Resul döneminde yaşanmamış olması ve özel bir hüküm olmayışıdır. Buraya kadar alimlerin fıkıhta ihtilaf nedenlerini örneklerle izah etmeye çalıştık. Bir yazıda çözülmeyecek olduğunu bilsem de bu konuda var olan ifrat ve tefritin izalesine katkı olmasını umut ediyorum. Bir zümre fıkıhta var olan ihtilafı geçersiz sayıyor. İhtilafın sebeplerini bilmediklerinden konunun çözüleceğine inanıyor. Oysa en hayırlı nesil olan sahabeler zikrettiğimiz sebeplerden dolayı ihtilaf etmiştir. Onlardan sonra gelen fukaha'nın aynı sebeplerle ihtilaf etmesi gayet normaldir. Bir başka zümre ise fukaha'yı masumlaştırıyor. Bir hadisin mezhep imamına ulaşmama ihtimalini dahi kabullenemiyorum. Sen biliyorsun ama falanca imam bilmiyordu öyle mi gibi basit söylemlerle onların içtihatlarını nas gibi mutlaklaştırıyor. İki anda işte hatalıdır, ifrat ve tefridi temsil eder. İhtilaf, İslam'ın reddetmediği sebeplere dayandığı için kaçınılmazdır ve alimler masum değildir. Bu iki esasla konuya bakıldığında daha sağlıklı neticeler elde edileceğine inanıyoruz. Son olarak da Şeyhul İslam İbni Teymiye'nin Rahimehullah sözüyle yazımızı bitirmek istiyorum.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 Tevhid Dergisi'nin 21. sayısında yayınlanmıştır.